585. konu, Hazreti Peygamberin Abdullah bin Ebi Hadre'de bir Yahudi'ye olan borcunu ödetmesi, Abdullah bin Ebi el-Eslem'i şöyle anlatıyor, Bir Yahudi'ye dört dirhem borcum vardı, beni Hazreti Peygamber'e şikayet ederek, Ey Muhammed, bu adamda dört dirhem alacağım var, fakat vermiyor, dedi. Hazreti Peygamber de bana, bu adamın hakkını ver, diye emrettiler,